Bismillahirrahmanirrahim Nasr suresi Bu surede Medeni surelerdendir Medine'de nadir olmuştur Bu surede kardeşlerim Kur'an'ın dörtte birine Denktir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Böyle demiştir Rabbim okuyan Amel eden, Faziletine erenlerden Eylezine Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla birden üçe kadar Allah'ın nusreti ve fethi geldiğinde ve insanların sert sert Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde bütün Rabb'ını hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret ettiler şüphesiz ki o tevvab Rabbimiz Subhanahu ve Teala, burada da kendi musvetine binaen fetih geldiğinde ve insanların bölük bülük Allah'ın dinine girdiğinde hemen Rabbini hamlet, tesbih et, ondan af dile çünkü o tövbeleri kabul edendir. Aleyhissalatü Vesselam Medine'deyken birdenbire Allahu Ekber Allahu Ekber Allah'ın nusreti ve fethi geldi Yemen halkı geldi dedi Ey Allah'ın Resulü Yemen halkı da ne denildiğinde kalpleri yumuşak tabiatları narin bir kavimdir iman Yemen'dedir ince Yemen'dedir hikmet Yemen'dedir buyurmuştur İbn Abbas diyor ki Nasr suresi indiğinde Aleyhisselatü Vesselam'a ölüm haberi verilmişti. Ahiret işiyle çalıştığından çok daha fazla çalışmaya başladı. Ve şöyle dedi Fetih gelmiştir. Allah'ın nüsreti gelmiştir. Yemen halkı gelmiştir. Bir adam Ey Allah'ın Resulü Yemen halkı ben deyince kalpleri yumuşak ince bir kavimdir. İman Yemen'dedir. Fıkıh Yemen'dedir buyurmuştur. Ayşe annemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam çoğunlukla sevdesinde ve lukusunda Tenzih ederim seni Allah'ım Rabbim hamd ederim sana Allah'ım beni bağışla diyordu. Bununla Kur'an'ı tevil ediyordu. Ümmü Selem annemizden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz son zamanlarında kalkıp oturduğunda gidip geldiğinde mutlaka temzih ederim. Allah'a hamd ile tesbih ederim onu derdi. Ben dedim ki Allah'ın Resulü gidip geldiğinde oturup kalktığında mutlaka tenzih ederim Allah'a. Hamd ile onu tesbih ederim diyerek çokça hamd ve tesbih ediyorsun. Sebebi nedir diye sorduğumda böyle Söylemekle emrolundum diyerek Nasr suresini sonuna kadar okudu. Bu sure aleyhissalatü vesselam efendimizin bölümüne işaret ediyordu. Allah bizleri gereği gibi hamz eden, şükreden kullarının arasına koysun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.